Bismillahirrahmanirrahim İnşallah bu konumuz Sırat Köprüsü ve Cehennem Tabi Cehennem deyince Hoş bir kelime değil Cehennem kelimesi İnşallah Rabbim biz onlardan korur Yalnız Tehlikeyi bilmemize gerekiyor Allah tarafı bize Kore Kerim'inde Önce Aşağı yukarı 70 kişinin bunu bahsediyorlar bizlere. Cehennemi varlığını. Mahşir yerindeki mahkeme kübradan sonra yani insanların hesabı gürüten sonra neşir başlayacak. Mahşirin iki veşi yönü var. Haşir ve neşir. Haşir Toplam anlamına geliyordu. Neşir ise işte mahşerdeki hesaplar yürüten sonra neşir yani mahşerden dağılma başlayacak. Peki mahşerden bu dağılma nereye olacak? Tabii iki yol var. Ferikun fil ve Ferikun fil sayr var. Bir grubu Cennete gidecekler. bir Allah korusun, Cehenneme gidecekler. Yalnız mahşerden sonra, Sırat Köprüsü'nden geçilmeden, Cennete gidilmiyor. Sırat Köprüsü. Sırat Köprüsü, Altı cehennem olacak. Şimdi normal olarak, Yere, mesela zemine, toprağa 50 santim genişliğinde bir kalas yere konsa, on üzerinden her birimiz koşup geçebiliriz. Aynı kalas bir akarsu üzerine konduğu zaman etrafında da korkuluk olmayınca üzerinden geçemeyiz. korku veririz böylece. İşte Zat köprüsü... ...kıldan ince... ...kılıçtan daha keskin. Bu tabi... ...mecas anlamında... ...yani geçilmesi... ...çok ama çok zor... ...bir köprü anlamına geliyor. Altı cehennem... ...cehennem altı. Tabi cehennemde... ...o kaynayan sular... ...gaya deryaları... ...hamim suları... ...onlardan çıkan sesler buhar, ateş, alevler cehennemin bir ucundan bir kadar kapsayan saat köprüsü. Bu yüzden geçirecek. Mevlamız buyuruyor bizlere Meryem Suresi ayet 71'de Esizibillah es Bismillah Ve min küm illa varidu havela Sizden bir tek işi yok ki İlla ancak Varidüha Ona buradaki Hazamir'i cehenneme Racidir. O cehenneme Mutlaka uğrayacak. Peygamberler Evliyalar, Sıddıklar Şehitler, Mütekiler Bütün Müslümanlar Mutlaka Cehenneme uğrayacak Yani Sakrıst'ten geçecekler. Ki bu sakin uzunluğu ne kadar acaba? Çok mu uzun acaba? Tabi cehennemin bir ucundan bir ucuna kadar. Tabi uzun. Ancak Allah Teala'nın sevgili kulları bunu bazıları çok ama çok kısmına geçecekler. Yıldırım gibi. Yani belki de ışık hızıyla geçecekler. Hatta birçoğu cennette birbirine soracaklar. E, saat göbüsü diye bir şey vardı, biz onu garbe diyecekler. Yani onu farkına bile varamayacaklar. Mesela önümüzde bir ateş yakılsa, alevli ateş yakılsa, bu ateşin alevin içinden elimizi eğer çok çabuk geçirirsek elimiz yanmaz. Ancak kılgı bir şey sezer. Ama elimizi hızına geçiremesek, meselelerin tutsa birisi, işkence olarak, Allah korusun tabi, elimizi böyle yavaş yavaş ondan geçirirsek, derimize yanar, etimize yanar, yağımıza erir, hatta kemimize kadar işleyebilir. İşte, kimin günahı az olursa, hatta kimin hiç günahı olmazsa, onunla Allah'ın izniyle ışık hızı gibi çok böyle seri ilişkiler. Diğer insanlar da günahına göre biraz daha yavaş, biraz daha yavaş, yavaş hatta bazı kişiler düşe, kalka, tabi düşmesi Yanar El yanacak, ayağ yanacak, yüz yanacak, kalkacak. Diyar taraftan korku, stres, şok, cehennem patlıyor, alev üzerine geliyor. Zabanlar onu saldırıyorlar. Böyle korku anca geçecek. Tabii geçemeyen de olacak Allah korusun. Köpten yuvarlanıp cehenneme düşecek Allah korusun. <gülüyor> Peki? Acaba Allah Teala Mevla'mız, ki Mevla'mız Erhamir Rahim'indir Allah Teala. Acaba nerede Mehmet'in kulun yakıyor bile o köprüde? Niye yakıyor acaba? Tabii Allah'ın yaptığı her işin bir hikmeti vardır. Haş Allah zalim değil kesinlikle benişe. Kulun muttahakı yarınıdır da benişe. Onun yarını kulun benişe. Nedir alıp kulun yararı burada? Eğer bir kul günahlarından tam arınmadan cehenneme girerse, cennete girerse, cennete uyum sağlayamaz. Böyle. Kendi de tam huduru bulamaz. Çevresine zarar da verir. Bir apartmanda on 20 yirmi daha çok bir apartmanda bir tek dairede, kötü bir insan olsa, alkolük, uçuşu kullanan, huş yapan, ahlaksız, kötü mizaçlı. Işte, bir kişi olsa bir apartmanda, bir dairede, bütün apartmandaki kişileri rahatsız eder. Hatta bir sokakta, bir mahallede, bir köyde, bir tek kötü insan olsa, hırsız, çapucu, vurucu, kırıcı, akarden, söven sayan kötü bir insan olsun, bütün sokak ahalisini mahalleye köye yeter art. Bunun için e, günah demek günah demek, o kişinin günah işleyen sıfatlara kökeni, nefsin sıfatları. ...yani gazap, itiraş, şevet gibi sıfatları... ...daha kemale ermiş, temizlenmemiş onu demektir. İşte... ...Sırat Köprüsü'ndeki... ...o yanma olayı aslında... ...o kişinin kendi lehine, yaranı olacak. Gatan arınacak... ...o günah işleme sıfatlarının kökeninde ayrılacak... ...tertemiz olacak... Cennet uyum sağlayacak duruma gelecek. Elbette günah çok aşırı günahı var. Artık kolay kolay temizlenemez. Ancak cehenneme girip orada yıllarca asılarak yanması gerekenler de var tabii. Yine bu arada Allah korusun dünyada imandan yoksun olanlar yani kafir denen, müşrik denen, ateist denen böyle sabık ideolojilerle saplananlar, inançsızlar e, bunlar ise cennete hiç giremeyecek bunu Allah korusun. Ve bunlar mahşerlerinden doğrudan direk cehenneme sevk olunacaklar. Cehennem gerçekten Hayalimizin ötesinde kötü bir yer cehennem. Kainat çapında. Ne kadar kötülük varsa, ne kadar insan nefsine ters düşen varsa, hepsi cehennemde. Ateşi de, o elem, keder, pişmanlık edamet, zekum ağaçları, darı ağaçları, acı, ateşi, zehir, Hamim, gassa, gıstın suları. Yani akan irinler, kanlar, cerahatlar toplanacak. Ateşten daha sonra kanacaklar. Buhar yakacak. Bunu içecek de burada. Yani Allah korusun, tabi bilmeyen bazıları, işte olsun, cehennem yanar çıkaran filan diyor Allah korusun. Yani cehennemi görmek bile, insanın muazzam ürpertir böyle. İnsan daha karşıya yakar cinam Allah korusun. Bu işin Allah Teala bizlere dünyada cehennemden korumamızı Allah Teala bizlere Kur'an-ı Kerim'de emrediyor, tavsiye ediyor. Allah Teala celalü cehennemi yarattığı zaman hadi Cebrail'e Emi veriyor. Ya Cebrail Mevlam görüyor. Ben diyor cehennemi yarattım. Git bir cehennemi gez. Bakar nasıl bir şey. O büyük melek Cebu Aleyhisselam cehenneme geldi. Melekleri ateş yakmadığı halde Cebu Aleyhisselam ürperdi cehennemden. Korkunç bir cehennem cehennem. Öyle pis korkunç bir Her şey korkunç bir yer. Ya Rabbi sen bu cehennem niçin yarattın ya Rabbi? Burada ki Rabbim ya Cebrail ileride insan diye bir varlık yaratacağım. İşte o insanlardan kim bana isyan eder benim evime uyumaz nefsini uyarsa onları bir atacağım azap edeceğim. Cehennem yine sordu. Ya Rabbi sen o insanlara bu cehennem haber vereceksin mi? Evet bu Rabbim haber vereceğim. Onlara peygamber göndereceğim. Onlara katından kitaplar göndereceğim. Onları uyaracağım haber vereceğim. Cehennem'in korku biraz gitti. Ya Rabbi o zaman buraya gelmezler ki Ya Rabbi bu cehennemi duyan kişi nasıl buraya gelir? yani buraya gelen günahları işlemez buyurdu ki ya Cebrail çık da de cehenneme giden yolları göre bakalım Cebrail Aleyhisselam dışarı çıktı cehenneme giden o malevi yolları baktı gördü o zaman ürperti dedi ya Rabbi o insanlar buradan kendilerini zor kurtarırlar buyurdu cehenneme giden çekici yollar böyle. Şehvet, gazap, itiraz, kin, onur, benlik, kibir, dünya seviyesi gibi hep bunlar böyle. İnsana çekiyorlar. Allah korusun. Allah-u Teala bize reşire Mevlamız Tahrim Sürü ayet 6'da yani cehennem korumamız için Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim ya eyyühellezine amenu. Ya ey anlamında uyan kulları uyan Allah buyuruyor. Kimler? Amenu. Ey iman edenler müminler. Benim mümin kullarım uyanlığının intibaha gelin. Kendinize geliniz. Allah Teala konekemin neresinde? Böyle ya eyyühe diye başlayınca U uyarı, yani dikkat anlamına geliyor. Mevlam bize uyarıyor, dikkatimizi, toplanımızı Mevlam bize emrediyor, arkadan emir geliyor. Mevlam şöyle buyuruyor, ku en füseküm vehliküm nara. Ku koruyun, vikaya edin. Sakının, koruyun. Neyi? En füseküm Önce kendi nefisleriniz, canınızı, bedeninizi sonra ve ehli eküm, ehlinizi yani hanımını, kocanı, çoluğunu, çocuğunu, torunu, yeğeni, yakınlarını onları koruyunuz. Neden? Naren ateşten, ateşten cehennemden melakoy, koruyun onları. Yani cehenneme götürecek, oraya götürücü her türlü fiilden, işten, amelden onları sakındırın, koruyun Mevlam buyuruyor. Mesela, şimdi trafikte, tabi bazı cezai meyyidleri vardır, şunlar bunlar vardır. Şimdi bazı yerde bir trafik kontrolü olur. Bazı şöfer birbirine işaret ederler bunu böyle, işte lambalar, farlar falan böylece, yani dikkat, böyle orada trafik var, işte hız kontrolü şu vardır tabii böylece, bir uyarı yaparlar. Allah da bizlere uyarıyor mu? Allah uyarıyor bizlere mevlamda. Yani Mevlam buyuruyor, ey mümin kullarım. Aman aman Mevlam buyuruyor. O nazik bedeninizi ve eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu koruyun. cennetin ateşinin azabından. Peki cehennemin yakacak malzemesi ne? Ne yanıyor acaba orada? Ne yakılıyor orada? Mela buyuruyor. Ve kudha nasi vel Ve cehennemin vicad yakacak malzemesi nedir? Nasi iş işte insanlar. İnsan yanacak. İnsanın günah yanacak orada. Vel hijara ve taşta yanacak. Taş. Nedir bu taşlar da? İnsanların tapındığı taşlar. Hadnuhalese'nin zamanında başlamış bu puçuluk hareketi yani taşlara şekil verme, insan şekli, hayvan şekli, böyle taşları şekil verip bu taşlara belli yerler dikip onlara bir tapınma. İsa saygı densin, iste tören densin, ne densin. Mesela şarap buna Almanlığa başka isim verirler. İngilizce başka isim verirler. Fransa başka isim verirler. Hatta Türk'te bile buna başka isim verseler de ama şarap şaraptı, haram haram. Yoktur. Bunun için insanların tapındığı taşlarda ne yazık ki yani, akıllıyım diyen insanlar. Yani insana kışveren bir şey var. Hayvanların yapmadığı bir şey, yapmadığı bir şey, ne yazık ki akıllı, bilinçli varlık olan insanlar, görmüşük görmüştük koca kainatı var. Şu güneş sistemi, galaksiler böyle, yedikalı gökler, sonra madde ötesi varlıklar böyle. Ruhumuz da böyle, madde ötesi böyle. İnsan aciz varlık böyle. Nasıl insan bir taşa tapınabilir? Efendim işte filan kişiymiş, onun adına dekilenmiş. O kişi de insan, o da aciz, o de bir de nostan yaratıldı. O da öyle toprağa çürüp leş oluyor, görüyor. İşte Allah korusun, demek ki her toplum, her toplum neleri putlaştırmış, neleri tapmışlarsa onlara ceneme gelecek, onlarını yakacaklar. Peki cehennemde var mı görevli varlıklar? Var. Mevla buyuruyor. Aleyha melaiketün. Cehennemde görevli varlıklar var. Onlar meleklerdir. Nasıl melekler? Yani bu sıfat gelişim burada. Sıfat mevzu deniyor buna. Öyle melekler ki gılazun galiz. Nedir galiz? Çok iri. Korkun cüsseli iri mi iri, kuş heybeti melekler şiddadün çok şeydi, güçlü, kuvvetli avucunu aldır ezer kişiyi. Böyle ir yapılı, o kadar muazzam kuvvetli melekler var. İşte allah Teala bizlere haber veriyor cehennemde bu gibi bir azap olduğunu, orada meleklerin bulunduğunu, o meleklerden ismi de zebani deniyor. Zebani ismi korkunç. <gülüyor> allah Teala bizi tek uyarıyor Allah-u Teala Yani o cehennemden korunmamız için Allah-u Teala bizi yine uyarıyor. Şöyle buraya Mevlamız. Alem-i Mansur ayet 131'de. Bismillah. Ve tekun nâr elleti ve tekun nâr nar ateş demektir. O cehennemin ateşin azabında aman korunun sakının bak. İttika, vikaya korunma sakınma merak ediyor. O ateşten azabından korunun sakının. Peki Allah-u neye ne yarattı acaba cehennemi? Elleti allah melam vuruyor buyuruyor. Öyle ateş, cehennem ateşi ki üiddet Lil kafirin. O cennet ateşi üiddet hazırlandı. Yaratılı hazırlandı. Kimler için? Lil kafirin. Kafirler için. Allah Teala bize böyle buyuruyor yani. Ey imaden kullarım. Ey mümin kullarım. Mevlam buyuruyor. O cenneti yarattım. Hazırladım azabını. Kafirler için. Sakın sizler de günah işleyerek gafil olarak o cehenneme gitmeyin. Yanlıyor orada Mevlam buyuruyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? Orada yanmamak için, kurtulmak için Mevlam özetliyim kısaca bunu. Sebebillah. Ve Allah ve resule lealleküm tüflühü Mevlam buyuruyor. Ve Allah'a allah Teala'nın emirlerine itaat edin. Allah itaat eder şahe. Mevla ne emrediyor? Allah baş üstüne. Yani ne birse yapmak. Şunu yapma, yapmamak. Ve Resul'le bir de Allah'ın Resulü peygamberine de itaat gerekiyor. Ancak kişi zaman o azaptan kurtulış erebilir. Ayrıca Allah bizlere Kur'an-ı Kerim'inde azabın nardan, ateşten korunmayı Allah bizlere çok Mevlam bize kuran Kerim'inde ayet indirmiş dua makamında ayetler vardır. Çok kuran Kerim'de mesela birini burada şinler zikredeyim. Aşikar herkesin bildiği namaz okunan. Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve nar azabennar. Yani Rabbini aslanır. Ah, Rabbin biz dünyada bize her şeyin en hayrısını ver, ahirete biz her şeyin en hayrısın güzelliğini ver. Sonra ve kina, ve kıy vükeyle koruna bizleri azab eder, ateş azab bize koru. Bakınız. İşte bunu namaza okunuyor, otururun zaman son tevhidde oturun okunuyor bu duayı özellikle bu din kardeşlerim şöyle üzerine basa basa yalvar yalvar okuyalım evlamızda böyle ve kına azaben nar sanki o anda cehennemin yanına getiririm atlamak üzere cehenneme Allah yalvararak Allah-u Teala'ya aman ya Rabbi bizleri o ateş azabından koru ayrıca Peygamber Aleyhisselam masretleri de dualarında Allah-u sığınır peygamberimizde. Mesela peygamberimizde duaları vardır. Allahümme inni emzübike bin azabin nar ve azabin kabr gibi böylece. Yani Ya Rabbi, cehennem azabından, ateşin azabından ve kabul azabından sana sığınırım diye. Peygamber Allah sığınır böylece. Bakınız Allah'ın Resulü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah'a sürekli Peygamber sallıyor. Bunun için biz de inşallah her zaman dualarımızda, namazımız yaptığımız dualarımızda, diğer zamanlarda Allah'a sürekli sığınalım cehennem azabından, aynı zamanda bir de kabir azabından. Sığınalım allah Teala'ya. <gülüyor> Peki Mevlam şimdi kimi atacak oraya? Cehenneme. Allah-u Teala bizlere Bakara Sürü ayet 81'de Sebillah Bela Bela Öncekini nefidir Yani önce ayet-i kerime hayr değil Bela bir şekilde anlamı gelir. Men kesebe seyyiyy eten Bir kimse kötülük işlese. Yani kötülük burada haram anlamına gelir haram. İçkisi, kumarı, fuhşi, şunlara, bunları tabi kul hakkına girme, kula zulüm etme, işkence yapma, hepsini görüyor. Yani allah Teala'nın razı olmadığı, nehyeti, yasakladığı bir şey yaparsa kişi ve hatta bihi hati kimse yaptığı bu kötülükleri de tamamen iade çevirirse sebeple Bakınız Mevlam nasıl bize buyuruyor burada. Bir insan kötü iş yapsa, pişman oldu. Tebetti. Allah yalvardı. O işten vazgeçti. Allah affedir dünyada. Tabi kul hakkı ise kuldan helal kalma gerekiyor tabi. Kul hakkı ise. Eğer kişinin yaptığı bir günah işinde, mesela namaz kılmamış bir zaman işin, açı çıpla geziyor hanım mesela, işte alkolü kullanıyor şunu bunu yapıyor ne yapıyorsa da dünyada ölmeden Allah tövbe etti Allah affediyor ama dünyada uyanamasa tövbe etmese Allah korusun ileride tövbe ederim diye işi böyle hafife alsa ciddi işi almasa Allah korusun tövbesiz birde verisi ahirete. Bak, bela yürüyor. Onu günahı her kuşatsa yani gözü de günah işliyor, kulağı günah işliyor, dili günah işliyor, ilik harama uzanıyor bütün bedeni haram yiyor, ayağını haramlara gidiyor, artı yaptığı haramlar bedene kapsamış. Fevlaike eshabunlar. İşte bunlar Cehennem, eshaf, ehli bunlardı Mevlam buyuruyor. Hünfi haldün, orada ebedi kalacak kadar Mevlam buyuruyor. Şimdi tabi bizler insan kul olarak hiç günah işlememek zor bizler için. Ancak peygamberler onlar masumdur. İsmet perdesiyle onlar korunmuşlardı. Yani peygamberlerdeki ruhsal yönleri peygamberlerin, ah cezbeleri, huzurları, manevi halleri, onları gafete sevgi bırakmaz böyle peygamberleri. Onunla gına işleyemezler. Ama peygam dışındaki insanlar, insanlar bizler, tabi gına hiç işlememek elimize değil. Gına işleyebiliriz. Biz günah işleyebildiğimiz gibi elhamdülillah Allah'ın da bir sıfatı nedir? Rahmetli tevbe kabul etmek Allah'ta. Allah kulunun allah tevbesini kabul ediyor. Yani kul hata etti. Ağzından bir söz çıkardı. Keşke söylemeseydi. Ama çıktı artık. Dünyada bunun elhamdülillah kolayı var böyle. Kul hakkı karışmıyorsa allah Teala tevbe eder. Namazını kılmamış kaza eder, namaza başlar, onu bunu bırakır, tevbe eder. Elhamdülillah, Allah Teala'nın bir sıfatı, ettevvâb. Allah tevbeyi kabul ediyor kuldan. başın dediğim gibi, günahlarla kişi cennete giremez, oraya uyum sağlayamaz. Bir de şöyle arz edeyim bunu, Günahlar gönülde bir darlık yapar, günahlar sıkıntı yapar, buralım yapar. Ne kadar şu anda her zaman tabii yeryüzünde kürrü arzda ne kadar günah işi insanlığa varsa onların hiçbirinin gönlünde huzuru yoktur. Huzur yoktur böyle. Daimi darlık, sıkıntı vardır. Bu işi ne yaparlar? Bundan kurtulmak için kendini yine başka bir batı atarak yenisini Allah korusun. Yani tövbe edip Allah'a döneceğine yanlış adreslere gider. Yanlış şeyleri yapıştır. Saza, caza, dansa, işte balollara, barlara, pavyonlara oraya buraya yani kendini öğlemek için böylece huzur bulamadığı için, bulamadığı için Allah korusun. İşte bu gibi kişi tabi cennete girişimde huzur bulamaz böyle kalbe günahı varken. Ama dünyada kolay elhamdülillah tevbeyle bakındır. Yani pişman, nedamet böyle. o günahdan kopmak, pişirden kopmak, günahdan kopmak, tevbe etmek, aksini yapma, Allah'a dönüş yapmak kolay. Ama ölüten sonra işiden geçiyor işten geçiyor. Ancak onu artık ateş temiziyor Allah konusu. Bir alim şöyle buyuruyor: Yazın aşırı sıcakta kalan bir kişiye gölge bulunca nasıl gölgeye kaçar buraya böylece. Aslında bu bize bir uyarı Allah'tan böyle diyor. Bize ne diyor? Aynı şekilde cehennemin ateşinden Cennetin gölgesine kaçalım böyle bakın böylece. Yani yaptığımız bir fiil, bir iş, günah, eğer bizi cehenneme götürücü bir iş ise ondan kaçalım, bizi cennete götürücü işe koşalım böylece. Ona koşalım böylece. İnsan hata edebilir ama dönüşü var. Hatta çok hataşı şey olabiliyor. Mesela bir kişi başka bir yere gezmeye gidiyor. Başka şehir, vilayete gezmeye gidiyor. Bir dolmuşa biniyor kişi. Bakıyor ki yanlış binmiş ama. O yolu o dolmuş başka istikamete gidiyor. Anlayıcı ne yapıyor şoföre? Aman affe özür dilerim diyor. yanlış binmişti indirir misin beni diyor. Hemen iniyor bak İbrahim'e gidiyor. İşte bak tebe aslı bu müteahhabe işte. Yani kişi yanlış yolda olduğunu anladığı anda orada durmalı oradan o arabadan inmeli kendisini cehennete götüren ara bilmesi gerekir kişinin ben. ara bilmesi gerekir kişinin peki bir de şuna gelelim inşallah cehennem cehennem deniyor bu cehennem nerede acaba? Nerede bu cehennem? Allah talâh bizi Kuran-ı Kerim'inde talâh ayet 12'de Allahüllezî halaka seba semâ vâdî Allahüllezî o Allah Celle Câlu, öyle Allah ki halaka sebba semabatin yedi kat gökleri yarattı ve minel aralı misle hünne Allah Teala gökleri yedi kat yarattığı gibi yeri de aynı onun mislinde yarattı. Yani Allah Teala yeri de yedi tabaka yarattı böyle işte. Demek ki dünyamız yedi tabaka oluşuyor böyle. Oluşuyor dünyamızda. <Gülüyor> cennet yedi kat göklerin üzerinde muhteşemde ittifaklı cennetler yedi kat göklerin üzerinde yedi kat gökler madde alemi ondan sonra sidri daha geliyor sidri müntahı hemen yanından cennet alemi başlıyor Mevlamız buyuruyor Sebilla fîndis-sidretil-muntahâ indâ cennetül mevâ. Böyle yapıyor. İşte il cennet sidremuntahâ cennetül mevâ. Sekiz cennet var, en üstteki şura cenneti. Demek ki cennetler 7 kat göklerin üzerinde. Gökler sığmaz çünkü. Bir de cennet göklerin daha geniş ki cehennem nerede? Nerede cehennem? Cehennemde de yedi yerin altında bakınız. Demek ki cennetler yedi göklerin üzerinde, cehennem de cehennem de yedi yerin altında cehennemde. Yani dünyanın merkezi cehennem. Şimdi bu dünyaya baktığımızda, bugünkü bilimsel açıdan dünyaya baktığımızda bugün bilim adamları dünya ancak yer kabuğunu biliyorlar. Yani kişisel olarak bilinen bu yer kabuğu. Ki birini tabakası mıdır böyle şey. Mevlamız buyuruyor Daha Suresi'nde el <gülüyor> Lehu mafisse semavati ve mafil fil erdi ve ma beynihüma ve ma tahtet sera. Bak. Lehu Allah'ındır. Onun mülküdür. Onun hakimiyetin denetimindedir. dedir. fis semabati ve ma filerdi. Gökte ne varsa. Ve ma beylehü ma ne varsa. Ve ma tahtet sera. Ve yer kabuğun altında da neler varsa daha yer kabuğu birin tabaka alt tabaka daha var. Ne varsa onlar da Allah'ın emrinde, denetiminde, yönetimindedir. Bugünkü bilim adamlarının da tespitlerine göre, yani kadar henüz daha tam keşfedilememiş bilim açısından bugüne kadar henüz daha araştırmalar daha böyle. Yer kabuğundan sonra bunun altında Erimiş metallerin varlığı artık kesinlik kazanmış bak günümüzde. Demek ki yer kabuğun altından sonra kükür olarak iç iş kısmında erimiş metal demir yani madenler var. Erimiş madenler var. Hatta buna bir örnek de Allah Teâlâ bizlere Sebe suresinde, Sebillah eee şemahs hakkında Kıdır ve esenlâ lehû aynlâ kıdr Kıdr erimiş bakır demektir. allah Teala Sûmü Aleyhisselam Peygamber Allahu Teala bir mucize olarak erimiş bakır yerden akıttı ona Mevlam. Pınar gibi aracı. ve esenlâ lehû bir pınar şeklinde hatta sev şeklinde akıttık aynlâ kıdr mevlam buyuruyor. Yemen'de, Yemen'de bir kuyu şeklinde ateş gibi yerden fışkır maalesef ama ayda 3 gün erimiş bakır. Bunlar hemen kalıplardı, donardı, kalıp olarak aldı bu şekilde böyle şey. Demek ki bakınız yer kabuğunun altında erimiş metaller var, var böylece. Şey. Orada var böylece. Şey. Bugün bilimde bunu tespit etmiş. Yani kesin olarak bugün de bilim açılan açısından biliniyor. Yere kabuğundan sonra erimiş metaller böyle. Erimiş halde. Bir de halde aşırı ısıdan dolayı. Hatta bu yer kabuğunda bile toprağa doğru aşağı inişinde her 30 metre inişinde bir derece artıyor. İndişe aşağı artıyor. Böyle. Artıyor. Peki bu Erimin metaline ne var yerin altında? Tabi bilim buna tam çözemiyor. Birkaç tabakalar şunlar, bunlar hala uğraşıyor bunlarla. Yalnız bugün bilim adamlarında böyle söz bir ettiği bir şey var. Yerin merkezi küre şeklinde, kütop halinde, küre halinde kor ateş halinde böyle. Gayet sıcak ateş kuru halinde küre şeklinin yeri merkezi ateş kuru halinde olduğu bu kesin biliniyor acaba işte bakınız Allah tabi buraya Kur'an-ı Kerim'de göktür yeri katı yarattı Allah Teala yeri de aynı şekilde bir tabaka Allah yarattı yeri yarattı bir tabaka yarattı ve işte bu dünyamızın merkezi bugün bilimsel ortaya, kesin ortaya biliniyor, biliniyor. Dünyamızın merkezi küre halinde, gayet sıcak kor ateş halinde. halinde. Peki orası mı cehennem olacak? Daha önce bu konular geçmişti. Kıyamet olayında bu dünya değişecek. Bela buyuruyor. İbrahim 48'de, sevillahi Yeme Tübe erdi Gayri erdi yeme kıyamet olayında Yer tebih değişecek Değişecek Gayri erdi Bu yerin tam başka Bir şey dönüşecek böyle Yani tamam dünya değişecek Dünya muazzam büyüyecek bu dünya Büyüyecek çok muazzam bu dünya büyüyecek Büyüyecek Ve işte Muhterem çok sevgili kardeşlerim Dünyayı sevenler aslında baktığında neyi seviyorlar. Yani bu dünyanın merkezi cehennem. Ateş var. Kor ateş var. Tabii bu dünya maazam büyüyecek. O da büyüyecek. <gülüyor> <gülüyor> Ve Mevlamız buyuruyor cenab Hakk'ında. Hıcır sür 44'te sebilla, Leha seb'atü evvabin O cehennemin ...yedi kapısında olacak... ...yedi tabaka... ...demek kıyamet olayında... ...dünya büyüyecek... ...hatta şu anda bile... ...yine bilimsel olarak... ...iyi biliniyor ...yarı kabuğu hareket halinde... ermiş o metallerden... ...sızan radyosan tepkimeleriyle... ...hatta bir itilme... ...kabuğu da genişleme... ...oldu... ...bugün hala şu bu biliniyor... ...bu da biliniyor böylece... ...yani... Aşağı yukarıın 1040 sene önce bakınız. Kur'an bunları bize bildirmiş. Ancak günümüzde bunlar daha yeni biliniyor. Ama tamamı yine bilinmiyor böyle. Tamam bilinmiyor. Ama bilim her zaman ne yapıyor? Konuk etme tasdik ediyor. E bu Allah kelamıdır diyor böyle. Peygamber Aleyhisselam dediğinin sözü olabilir mi bu terim? Bakınız bundan bin dört sene, sene yaşayan Mekke'de çöz yaşayan bir haşa bir normal bir insan bunları bilebilir mi? Hala bilim tahçizemiyor daha bunların işte. bilim daha bocalıyor bunlardan bunlar bunlar işte Melam buyuruyor Leha Sebatü Evvabin cehennemin yedi kapısı olacak. Yedi tabaka cehennem yedi cehennem olacak işte 7 işte. cehennem hatta isimler de var bunların en üstündeki ismi cehennemdir cehennem en hafif tabi budur olmazsa leza cehennemi gibi tabaka o daha ısı fazla sonra hutame sonra seir sonra sakar cahim, en sonunda haviyeh yedi tabakası tabi en kızgın da orasıdır, orasıdır demek ki yedi kapısı var cehennemin her kapıdan, kim girecek oradan? Likülü bâbi minhüm yüzüm maksum elâbiyyurî. Her kapı için taksim olanlar bir bölüm vardı efendim. İnsanların da nefs anvahesinin genelde yedi kötü sıfatı vardı insanlar. Yedi kötü sıfatı vardı insanlarda. İşte bu yedi sıfattan tabi kuvve-i gazabiye Öfke, vurma, kırma, zulmetme, işkence yapma, baskı yapma, insan haklarını çiğneme, onları çiğneme, haksızlık yapma. Sonra şehvet, tabi harama gitme, fuhuş işleme, haram yeme, bunlara giriyor. Sonra onur, benlik, kin, kibir gibi şeyler böylece. Demek ki insanlar böyle bölük bölük, bölüm bölüm insanlarda kişiler hangi sıfatı ile daha çok demek ki oraya gidecekler. Yalnız şu var Kuran'da açık bildirilen mesela bazı müfessirler bunu sayıyorlar. İşte Hristiyan Yahudiler, Atış Persez sayıyorlar bunları. Yalnız Kur'an'a Kerim'de açık bildirilen şu vardır. Sebillah innel münafikine münafıklar münafıklar fi derkil es-selimlenler Allah korusun böyle. Münafıklar derk, dereke denir. üste çıkan bir şeyi derece, yükselici denir böyle. Aşırı denir, dereke, dereke denir. Münafıklar cennemin en aşağı derekesinde olacaktı. Münafıklar Allah korusun. <gülüyor> i̇şte Sevgili kardeşlerim, böyle bir cehennem var. Allah-u Teala buyuruyor, yarattık Mevlamı buyuruyor. Hazır yarattığı Mevlamı buyuruyor. Yani cehennemin çekirdeği hazır. Kıymet olayında tam hale geçecek. Nasıl geçecek? Onu da Mevlamize Kur'an'da buyuruyor. Bakın. Her şey Kur'an'da var böyle. Allah her şey Kur'an'da var. Tekbir su ayet 12'de, Sebi'illah, ve izen cehimi su'iret velhamı ve izen cehimi işte cahim olan o cehennem su'iret tesir tam kızdırıldığı zaman demek ki kıyamet olayında dünya değişecek, büyüyecek büyüyecek ki yeni tabak olarak dünya tamamen cehenneme dönüşecek dönüşecek ve o zaman cehennem Tam böyle faalede başlayacak, başlayacak böyle. Kızılacak, gücü verilecek. Nasıl ki Rabbin mesela güneşte bakıyor mesela. 7. atomu, heli atomu dönüşüyor böyle. Artanı enerjiye dönüşüyor. Yani Allah katında, ceneşte O kadar kolay ki böyle. O kadar kolay böyle. Şey. Biz de bir odayı ısıtmayım derler Bir daire ısıtamayız böyle. Hele bir mahalleyi, sokağı ısıtamaz devlet ısıtamaz, Isıtamaz, devlet yapamaz bunu. Şey. Yani bırakın bir kasabayı da, bir şehir bakalım da bir tek mahalleyi ısıtmaya devletin gücü yetmez bakınız. Ama mevlam kurduğu bakınız bir dünya sentral güneş enerjisi. Hidrojen atomu helime dönüşüyor, arta kalan enerjiye dönüşüyor bakınız ne enerji banaş. Yani Allah Teala Mevla'mız dilediği an, Allah Teala'nın takdir ettiği an geldiği zaman cehennem tam fersahda başlayacak, başlayacak. Başlayacak. Cehennem başlayacak faalete. Şimdi bir de Allah Teala inşallah bütün Müslüman kardeşlerimizi korusun, meleğimize korusun inşallah. Allah hep beraber sığınalım. Bir duamız hepimize inşallah. Tabi ama cehennemde dolacak muhteremler. Doğacak cehennemde. Çünkü hatta Rabbim cehenneme soracak. dolacak Rabbim. İsebillah. İşte helim tele'ti. Ve el ki Kaf suresinde o gün cehennemde diyeceğiz ki helim tele'ti. Ya cehennem doldun mu? Ve tekul Helmin mezi daha ver ya Rabbi. Doymadım daha ver diyecek bakın cehennem. Ver ya Rabbi dahacek. Daha doymadım diyecek. Peki cehennem ateş madde yani. Cansız, bilinsiz nasıl anlayabiliyor, konuşuyor? Nasıl doyacak acaba böylece? Her şeyin aslında dünyada bir örneği var muhteremler. Ama bizlerin gafletten bunun farkına değiliz ben şey. Bir insan iştah yerinde, iştahlı, karnı acıkmış, acıkmış karnı, oturuyor sofraya, tam da sevdiği yemekte var, iyiyor. Kilosu fazla, aşırı da kilosu da var, iştah da var, karnı acıkmış, sevdi yemekte buldu. Yerken kendini bu kişiyi ferinleyemiyor bak. Neden? Mide istiyor, mide istiyor. Tamam yemeyeyim diyor ama yani aklı evet bunu kabulleniyor böyle. Tıbben zararlı, bunun kendi zararını görüyor. E, bilimsel açıdan her açıdan bunun zararını biliyor. Aklı her şeyi tamam. Ama irade gücüne hakim olamıyor. Neden? Mide istiyor. Mide ver mide verdaha böyle diyor daha verir. Mide istiyor bunu bu şekilde evvela işte. işte. Demek ki mide bunu istediği gibi bir doku tabi cenemde de isteyecek muhtemelen. Şimdi mahşerde hesaplar görüntüden sonra tabi kim Allah korusun kafir ki zaten hiç onun yok. Kafirin sevabı olmaz. Ancak cehennem onun azabı hafifletilir. Onun sevabı olmaz. Şimdi nasıl sev olacak mahşerden. <gülüyor> Allah Teala bize buyuruyor. El Hakas ayet 30 32'de. Huzuhu <gülüyor> fequlhu. Mahşerde mizan başında cehennem zebanileri Allah emrine bekliyorlar. Cehennem zebanileri. Korkunç mu korkunç? İri mi iri? Heybetli, Çirkin mi çirkin böyle? Berametsizdi ama. Hüceki Mevlam onlara huzuhu tutun şunu günahkarı. Esas bitti. Tutun bunu. Fekulluhu fe fay takibiye hemen bu elini bağlayın. İki alak ensiye boyna bağca alak olsun bala. Türk zabaniler ateşten bir bukayla ile ile boyna bağlanacak. Tüm ben cahi masalu atın bunu cehme bilamışım. Atın bunu cehme. Tüm fi sil siletin sonra buna bir de zincir vurun ateşten zincir vurun. Zeruha tüm ziran 70 zira. 70 arşın. Nedir zira? Orta parmak ucundan dirsek arasına bir zira denir. Ama bu zira nasıl olacak oradaki bilemiyoruz tabi İnsanın zira mı? O günkü insanın büyük olacak onun zira mı? Melek zira mı bilemiyoruz. Yalnız demek ki 70 zira uzunluğunda ateşten zincire ayakları bağlanacak. ...elleri boyna bağlandı, anlayacaksın. atın sokumunu... cenemeler bırakacak. Neden? İnsanlar dünyada onurundan, gururundan, kibirinden, benliğinden haşa Allah tanımama. Yani Allah haşa böyle sanki mutaji Allah taala ...insan böyle. İnsan sanki bağımsız, sanki insan kendi kendini yapmış... İnsanın yaşamı hayatı elinde sanki. Ah gavalı insanlar. İnsan ne acil insan belli. İnsan aciz muhtakta insan belli. Yaratan Mevla muhteremler. Yaşatan Mevlamız belli. Hadi havayı solama bakalım. Organları veren o solum sistemini dolaşım sistemini koyan belli. Bunları veren havayı yaratan. Hava da bir de Oksijen dengesini kuran Mevlamız böyle şey. Sonra o ok, gelen o havadan gaza içersin de oksijeni ayıran böyle bir akımını. E, Laboratuvar oksijen böyle şey. Ayırıp alan böyle şey. İşte e, bütün bu gerçekler karşısında karşısında hala Allah'a dünyada boyunlu eğmeyenler. Haş Allah'a karşı yani ah buyurun kafadan karşı isyan işte, eden allah karşı, böyle. Hele hele Allah korusun bazı belirli makam mevkilere gelenler böyle. Elinde güç kuvvet yetki elinde olanlar yani yaparım ederim gibi böyle. Yani bir emir veririm şunu, şunu yaparım gibi böylece oysa düşünseler onlara evvel kimdir o makamlara geldiğimi Kimler o makamlara geldi? Kimler o yetkileri kullandı? Ne oldu onlar? Her biri böyle gidiyor. Böyle. Gelen gidiyor, gelen gidiyor, gelen gidiyor. O gidenler, kimi şu anda yaşlı, hasta, hastane köşelerinde, doktor gözetiminde, hasta yatağına bağlı kimileri, kimleri övmezlerine çürüyorlar şu anda, öyle olacak. İşte, allah Teala onlara böyle cehenneme sevk ettirecek böyle işte. Yani onurlara, benderek kırılarak böyle işte. Özellikle özellikle dünyada büyütü böyle, dünyada taslayanlar böyle. Din tanımayanlar aşağıya. Işte. Allah tanımayanlar. Allah'ın kitabını peygamadan tanımayanlar. Hatta ve hatta Allah'ın kitabına düşman olanlar böyle. İslam düşman olanlar böyle işte. Yetkisine böyle kötüyüp Kullananlar Halbuki onlara bir Kısa bir zaman yetki verilmiş Alınacak ellerinden Alınacak ellerinden İşte ne olacak bunlar İşte bunlar aşağılanarak Böyle elleri boyuna bağlı Ayak atışları zincirler Zabani elinde Bunlar böyle sürüklenerek Cehenneme gidecekler Dedi ki girince olacak şimdi bunlar gelince meleğim bize buyuruyor Zümer Suresinden bir var bu sevkiyatları var. Ben şu an inşallah büyük söz okuyacağım inşallah ayet 7'den. Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> İza üluku fiha, İza üluku fiha işte bunlar o cehime atıldıkları zaman baka. İlka Yukarıdan aşağı atman ama gele beni işe demek açacak bunlar zabanla böyle kaldır açacaklar cenneme İşte bunlar o gün hakerler benliğine benin, aşırı olanlar o gün asiler kafirler cenneme atılıyor zamanı semi ula <Sessizlik> şeyikan ve yetefur. şeyikan Ses ses gürültü. Cenede bir uğultu, cennede böyle, cennede böyle. Yani insanın şu anda dünyada kulağın zarın dayanamayacağı, beyin dayanamayacağı, öyle korkunç bir gürültü uğultu cennemde. Ateşlerin yanmasından, patlamasından, kaynayan sulardan, yani uğultular korkunç bir ses ve yetefur ve cehennem tefur. Februarlı fevralım kaylamayı cehlim kayıyor böylece teki adı temeyizü gayiz bakınız kafirler o aşırı gerçekler atlı zaman cehl bunları görünce teki adı temeyizü binelik gayiz cehllem onlar olan gaysından öfkesinden kızmasından sanki cehllem parçalanacak. Bak teme yüzü. Cehenneme parçalanacak böyle. O hale geliyor ki cehennem o anda atınca kafirler cehennem iken Allah'ın verdiği bir duygu ile cehennem onlara karşı hıncından cehennem, cehennemde parçalanacak. Küllema ürgrefiyah fevcün cehenneme fevş fevş bölük bölük atacaklar. Her günahkar grup olarak yani hangi tür günah hangi dire sapık bir yolda iseler mesela işte filan ideolojiye bağlı, filan rejime bağlı, filan puta bağlı filan şeye bağlı böyle ateşe tapan, darmizme tapanlar ne tapanlar varsa önderlere başta olmak üzere tapındıklar liderlere başlamak olmak üzere bu tapınanlar Böyle grup atacaklar. Her grup cenneme atıldığında selehum Se hazineti ha, hazine hazinedarır. Zabanı maşıl hazste Malik bundan soracak. Elem yi nedir? Size dünyada peygamber gelmedi mi? Nedir korkulu uyarıcı? size peygamber gelmedi mi dünyada bunu size haber vermedi mi cehennem olduğunu bak insansınız Allah size akıl vermiş bilinç vermiş size bunu haber verilmedi mi kavlu bela ilahır evet geldi bize peygamber e ki haber verdi ama biz onu yalanladık diyecekler tabi günahın orada itiraf edecekler zaten da işten geçmiş artık işte artık geçmiş artık. Hesap görülmüş. Oraya giriyorlar. Allah korusun bu şekilde cehenneme atılacaklar. Şimdi çok selim muhterem kardeşlerim bakınız. Nasıl cehennem bakınız? Yani bırakalım onunki cehenneme bakınız. Çünkü böyle yapıyor. Ve izel cahime su'iret O zaman cehenneme yine güç verilecek. Cehennem o zaman tam fatih geçecek. Öyle muazzam cehennem kızacak böyle. Bırakalım o cehennemi. Bugünkü dünyaya bakalım bakınız. Bugün bile yer kabuğu altındaki bölüm bilimsel açıdan kesin olarak biliniyor, biliniyor. Erimiş metal hale bakınız, bakınız. Yani bugünkü bile dünyamızın yer kabuğun altı, yer kabuğun altı Madenlerin dayanamadığı erimiş hale bulunduğu bir yer beraa baksanız. Demir, bakırın ne gibi madenler varsa onlar yer kabı altında erimiş bir halde. Bugün ki dünyada bu da yer kabı altı tabii. Gidişen merkeze ısıda da atıyor. Ateş. Koranı şu anda bile halinde hiç kalıyor ama. İşte kıyamet gününde dünya değişecek Cehennem kızırılacak. Yani cehennem o zaman tam ısı geçecek. Yani düşünelim, tem karıştırım. Oraya insan dayanabilir mi ya? Değil mi dayanabilir mi oraya? Bebeşi? Bir gün evliyanın biri, tabi evliyola onu kesebilmez belki. Başı önünde, Allah'tan korkar, edeb hayası yerinde, Allah'tan gafil olmaz giderken, İki üç tane genç kızı görmüş beleşe. Ama kızlar bela beyaz tenli güzel yapılı kızlar açık saçık. Evliya dayanıyor. Ağlıyor beleşe. Gidiyor onlara ağlayarak yalvarıyor. Ne olur diyor. Allah sabahına güzel beden vermiş. Allah sallahu diye beyaz ten vermiş. Yakmayan bunu cehennemde. Yazık olur bu tenlere diyor. Öyle ağlıyor öyle ağlıyor. Ve kızlar bundan etkilenip herhalde tevbe ediyorlar bundan böyle işte. Yani yazık oluyor muhtemelen. Yazık oluyor. Işte. Bak, cehennem var mı işte. Dünya işi cehennem işte bakın. Böyle. yani Bugünkü dünya bile yeri kabı altı erimiş madenler metal erimiş. Böyle. O kadar ısı o kadar sıcak. Merkez daha ileri gidiyor. Hele kıyamet gününde Isı kim veriyor, Kaç bin katına çıkacak efendim. Onu atacak insanları. Tabi ölüm yok orada efendim. Şimdi cehenneme girence tabi alev yakıyor. Mevlamız bürüyor bizlere Mümin sura ayet 104'te sebilla telfehu vücüğü hehumun nar bak telfehu vücüğü hehumun nar ateş canım ateşi alevi onların yüzünü yakacak vehum fihah kalihun onlarda kalihun küle olacak nedir bu böyle yüzleri yanacak dalkların malzamı yanacak et kalmayacak Yalnız çene kemikleri dişleri kalacak, dişleri sırtacak bakma teyden. Daha celemek yerken böyle, atırırken olacak böyle. Önce bunlar yüzü yanacak böyle. Yanacak, yanacak yüzü yanacak bakma teyden. Allah korusun böylece, bütün dakikalar yanacak, et kalmayacak, o dişleri çene kemiğinde sırıtacak böylece. Nasıl korkunç hal olacak böyle. olacak böyle şey. Olacak mı teyden? Bela Her şey yazılanmış yerinde böylece. Hazlanmış, yakacak bunları. Yalnız dünyada beş vakitin namazını kılan kişiler başka bir günahından dolayı cehneme atılırsa bunların secdeye varlıkları zaman yere secde eden ağzalarını ateş yakamayacak bunlara bak. Yani demek ki dünyada kim kim beş vakit namazın düzenli kılarsa kılarsa bunlar başka günahından dolayı cehenneme girseler bile cehennem bunların secde yakamayacak. Nereleri? Secde kapına yer. Tabi yüz. Yüz yanmayacak bunlar. Avuçlar bak. El yanmayacak, diz yanmayacak, ayak yanmayacak bunlar. Yakamayacak bunlar ebeleceğim. Bir de yine dünyada Allah-u çok ananlar, çok okyanlar, Allah'ı çok zikredenler. Mesela la ilahe illallah böyle hep bunu diyenler. Yine bunlar da Allah korusun başka günahlarından dolayı yani sahaba az gelip günah ağır basarsa başka günahlarından dolayı cehenneme de bunlar. Bunlar yine cehennemde Allah'ı zikedecekler böyle. La ilahe illallah derken Bunların dilini kalbine ateş yakamayacak bunların. <gülüyor> Şimdi bir de cehennemde tabi yeme içme var mı? Var orada yeme içme var mı? Der. Ne var onlara böylece? İlk ziyafet. Vakıa suresinde. Şimdi nüzül denir buna. İslam'da şey bir usul vardır misafir uzaktan gelince, açtır, yorgun, susuzdur, ona hemen bir şey çıkıyor. ne varsa bir şey çıkarılır, hafif bir şey çıkarılır, ne varsa hazırda, sonra daha iş yapılır. İşte bakınız, cehenneme giren Allah korusun kafirlere ve Müslümanların da günahkarlarına ilk ziyafet şu olacak. Kesebillah, sümme inneküm Ey yalancılar, inkarcılar. Ne yapıyorlar? Sonra ineküm sizler. Ey yalancılar, inkarcılar. Hem dalalet olanlar, sapık yolda olanlar ve gerçeği yalanlayanlar. Allah'a inanmayanlar, kitaba inanmayanlar, İslamı inanmayanlar, ahirete inanmayanlar, yalanlayanlar. Li akmin ne önce bunlara zekum ağacını yiyecekler, beyvas inecekler <gülüyor> şimdi düşünelim şekilde cehenneme tabi mahşerinden şek olundu kafirler günahkarlar Allah bize korusun ateşte inşallah mübtel. Allah'a yalvaralım inşallah mahşerinde elli bin sene bekledi bunlar. Tabi Allah'ın şeyli kulları yoksa beklemediler mahşerde. Ondan arşın göğsüne beklediler. Rahatlı çekildi böylece. Ama günahkarlar, günah fazla olanlar, kafirler, bunlar tam elli bin yıl bakınız. Elli bin yıl sürekli güneş altında hemen bir iki mil yani dört Kilometre falan tahminen yani. tab Allah bilirin tam şeyini. Güneş tepelerinde böyle. Güneş böyle tepeden böyle beyne kaynıyor. Kaynıyor beyinlere böyle. Dilleri sarkmış böyle. Nefesleri kokmuş, kokmuş böyle. Aşık, susuzluk. Ayaktan yarmış, ter içerisinde bir damla suyu bir şey yok böyle. Şey. Sonra buradan şey olunuyorlar. Yani gideyim, isat edeyim biraz yok bakın. Allah'a kutsal atılır, cehennem atılır. Bunlar cehenneme girerken tabi daha, Alev daha bunlara karşılayın yakıyor böylece. Ve cehennemdeki korkuş o görüntü böyle. O gay derinlere kaynıyor, buharı. simsiyah duman cehennem böyle. Yakıcı, öyle buhar duman ki cehennemde ateşten daha yakıcı buharı. Sonra gürültü böyle. Kaynayan sulu ateşten patlamalar cehennemde. O zebanelerin bağırışmaların bir de yılanlar var muhterem kardeşlerim. Cehennem böyle. Ateşe geliyor. Tabii kısa el, öz yapmaya çalışıyorum. Deve boynu gibi bakınız. Devenin boynu gibi böyle. Kalın böyle iri. ateş adam. yılanlar aynı yılan böyle. Akrepler böyle. İnsanlara saldırırlar böylece böyle. Bir de aynı korku, acı elen böylece cenemde Öyle cehennem işte. Allah yönetmiş artık. Evet. Şimdi cehennemeli girince cehenneme tabi artık yanıyor tabi yanıyor ızrap ah vah ama günahını biliyor kendisi her şeyin tabi kendisi biliyor her şey her iş işten geçmiş artık tabi zaman geldik ağaçların farkına varıyor artık böyle hadi ağaç geliyor böyle koşuyor bakıyorlar ki orada biten bitkiler var zebkum ve bir de daride var o da gaştörsten geliyor daha ziyade zebkum daha bol fazla orada, belgece ateşten dikenli acı mı acı? Eğer zebkum aciden bir parça koparla bir göle atılsın, gölün suyadaki ebiden acı olur böylece. Öyle acı yedan sonra yakıcı, yakıcı. Mesela dünyada bir insan bazı bir şey yada su birisi yanar ve insan ısı yapar yakar insana böylece Bunlara koşacaklar. Zekum aşırtan barişe, icide bu aşıp uçu barijektar barişe. Bununla karın doğuracaklar, sonra tabii suyacaklar, Arkadan bundan suya koşacaklar. Ayeti öz yapıyorum pek udamamak için ve susuz kalan deve deve uzun zaman şöyle su dayanabilir. Ama deve suyu da buldu mu devi tamasın bence. Deve bir koşar deveye, deve suya koşar deve ağzını bir sokar saatlerce su içer. Belan buyuruyor feşaribine şürbelihim. İşte o devenin işi gibi su içecekler. Saran olacak muhtememdin kardeşlerim tabi o zekkum işini yakacak böyle. Mide yanacak böyle. Barsla yanacak böyle. O hamim suyu böyle kaynayan su farkından değiller. Yanmadan işini yakacak, yakacak, yakacak şey yakacak bunların böylece. Artık kıvranacaklar er Yer yattı yer ateş, üstü ateş, alevler, dumanlar, simciye dumanlar öyle bir azap. <gülüyor> Ve Meylan buyuruyor bizlere şöyle kafirler Fusiyat ayet 29'da ve kaleri keferu eki kafirler Rabbena ey Rabbimiz eliniza edalemine cini vel insi ki, ey Rabbimiz bizleri sapıtıran cinlerden şeytanlardan insanlar dünyada bir sapıtıranlar erina yani onları bize göster ya Rabbi kimdi onlar nerede onlar cehennem şimdi bak muhtemeler. Dünyada kim peşi gittiği insanlara böylece. Efendim filan izinde, filanın peşinde, filan sapık yolda, filan sapık yollarda bu şekilde dünyada hoşuna gidiyor. Neyse hoşuna gidiyor. Oyalanıyor onlarla. Ama cehenneme girince o sapık kişinin peşinden gidişi için, bildiği için ki, kafirler Ya Rabbi E'dallana Milen cinni vel Ve cinni olan şeytanlardan insanlardan bizi saptıranları bize göster ya Rabbi onları göster de onlar. Onunla ayağımın altı alalım çiğnelim onları. Onlar aşağı aşağı olsun diyecekler böyle şey. Ve cihanede böyle birbirine saldır o birden Sen beni yoldan çıkardın. ...sen beni sapıtırdın... ...sen işkiye alıştırdın, ...sen beni fuhuşa teşrif ettin... ...sen beni namazda alıkoydun... ...sen benim başımı zorla açtın... ...böylece... ...bilhassa böyle bu işlerin önderleri yapanları... ...o döneminde dünyada yetki sahibi olan kişiler... ...böylece... ...onlara belli böyle bir saldırı olacak cehennemde. Tabi... ...azap durumu muhteremler... ...çok ayet-i var tabi... ...öz yapacağım... Sonra <gülüyor> bakacak ki artık oradaki yananlar azaba dayanamıyorlar artık. Dayanılmıyor bir azam böyle. Öyle bir azam. Sebilillah. Yehüm yastarihune fîha Mevla buyuruyor. Fatır ayet 37'den ve onlar orada ne yapacaklar? Yastarihune fîha istirahat bağırma. Feryat böyle. Canım. Feryat böyle. Çılgınlık böyle böyle. Bağıracaklar bağıracaklar. Ne diyecekler? Rabbena alacaklar şimdi. Ey bizi yaratan Rabbimiz. Orada çıktılar ama. Burada dünya demediler. Ah Rijna. Ne olur bizi çıkar buradan. Dünyaya göndertekler. Bunlar söyledi ki Melek'te ki ne yapacaksınız? Dedi ki Ne amelis salihan Garizik künnen ne amel. Önce yaptıklarımızın aynı sene değil de yani kötü amel değil de amel sal işleyeceğiz. Yani namaz kılacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ne olur ya Rabbi yecekler. Gördük cehennemi ya Rabbi, hakmış gerçekmiş ya Rabbi. Kıyamet koptu gördük. Cehennem içine girdi yanızda ya Rabbi. Ne olur bizi ya Rabbi, buradan çıkart, dünyaya gönder de güzel amel işleyelim. Onlara çiğ cevap verecek melyam. ''Evelem nu'am bir küm'' ''Ben size dünyada ömür vermedim mi?'' ''Mu'a yürü fihi men dedekkere'' Düşünen kişinin düşünebileceği kadar size bir ömür vermedin mi? Bakın hikmeti burada bak. Şimdi bizler bazen dünyada acele ederiz. Mesela günümüzde bak İssar şarşı yapıyor, Amerika böyle yapıyor, zulüm baskı yapıyor... İşte filan yine saldırıyor, Kur'an saldırıyor, işte İslam'a saldırıyor. Allah ne bu birazını vermiyor, Allah hem vermiyor. mi? Bak Mevlam buyuruyor Ben sedianda ömür vermedim mi? Ne kadar bir ömür? Zaman tanıdı Mevlam buyuruyor Düşünecek kişliğini düşünebileceği kadar bir zaman tanem Mevlam bakınız. Yani bir gençlik dönemi var, bir delilik hızlı dönemi var sonra bir duraklama dönemi var, yavaş bir dönemi var. Belen kişi böyle bir zaman tanıyor, tanıyor. Kişi bu zamanlar içerisinde dönüş yapmadığı mı artık kaybediyor. Tabii nasip olan işte bu zamanda dönüş yapabiliyor muza bakın bak. Elen büriye evelem müammirküm maitecek cerü fihi men tezekkere. Düşünen kişinin Düşünebileceği kadar, tefekkür edebileceği kadar size bir ömür vermedin mi Erhan Bülü'ye? Zamanı tanımadın mı? İşte bu zamandan dünyada bazı yararlanıyorlar mesela Mesela Mekke'ye mükerremede bile Peygambere karşı çıkanlar bakınız. Ebu Sükranlar bakınız. Ebu Cenab-ı e. böyle nice böyle müşrikler, halibin velikler. İslam'a karşı, Peygamber e karşı savaşanlar ama Rabbim'i de melek etmedi böyle. Onlar Rabbim bir zaman tanıdı. Pek çoğu bu zaman içerisinde düşündü, gerçeği haklara gördü. İslam'a İslam çalışıyor böyle işe. Bu her zaman oluyor böyle işe. Bazı inşallah Allah'a kötü yollara gidebilir, çirik batabilir, her pisliğe batabilir, her kötü yapabilir ama zaman gelir dönüş yapabiliyor. Bak. Yapabiliyor böylece. Ama bu dünyadaki bu zaman içerisinden dönüş yapamasa işten geçiyor. Ve Mevlam buyuruyor, veca ekümün nezir size peygamber gönder geldi Mevlam buyuruyor. Uyarıcı geldi arkadaşlar. Peygamber yoksa bir dönemde mutlaka her dönemde her çevrede Allah için çalışanlar vardır. İnsan uyarılar vardır. Velam elhamdülü uyurucu da geldi. Peygamber geldi. Peygamber vekili geldi. Size zaman tanıdım. Ve tabi artık cehenneme çıkış yok muhtemelen. Orada çıkış yok bana. <gülüyor> Şimdi ehli cehennem yanıyorlar tabi orada. Artık bak çıkış yok. Ama bir anşaya bir rahat bir hava solumaya, serin bir havaya bir damla bir soğuk su onlara böyle. Bir damla bir damla bir soğuk su böyle. Ateşle bir an durursa rahatsızlar artık bu şekilde. Bunun için yalvaracaklar. Böyle yapıyor. Mümin sürü ayet 49'da. Sebebillah. Ve kalelle zine finnare nar. Ateşli olan yani ciğerlerinde yanmakta olanlar diziler ki bunlar lih hazanetin cehennem Allah hitap değil artık şimdi doğanlara bakın cehennem hazinedarına yani zabanı başlı malik ona yalvaracaklar yananlar üdüü rabbeküm ne olur Rabbinize yalvarınız zabanlar melek tabunda yananlar şimdi artık ne olur Rabbinize yalvarın sizi yalvarın Rabbinize yuhafif Allah yememin azap Ne olur bir gün olsun azabımız hiç olmasa hafifleşsin bakınız. hafif Yani tamamen kalkmasın razılar böylece. Ne olacaklar? Olacak Yalvacaklar zebanlere meleklere. Bak siz meleksiniz. Allah sizin kabul eder. Ne olur bizim siz Allah da hiç olmazsa bir gün bir an bir dönem olsun inşallahsa azabımız hafiflesin. Böyle. Ateşimiz biraz yavaşlasın. Suumuz biraz soğusun. böyle Biraz hafiflesin ateşimiz yalvaracaklar. Tabi artık orada duanın hepsinin zamanı geçmiş o bu arada. Hadi olmayacak. Peki bu arada müminler olacak. Müminler. <gülüyor> yani dünyada inancı var ve ölünce kadar inancın imanını korumuş, imanı var ama nefsani sıfatlarını aşamamış yani gazabını, öfkesini itirasını, kinini hırsını bunlara aşamamış Allah korusun, haramlara gitmiş, namazını kaçırmış şunlara bunları yapmış eğer son nefesinde kelime tevhidü söyledi Allah nasip ederek imanlı giderse giderse tabii Allah adaleti olarak mahşerde günah çok için bunlar cehenneme atılacaklar ama en üst tabaka atılacaklar böyle. Bunun azabı daha hafif olacak. Öbelerine atılacaklar ve bunlar Allah'ın adaletinin gereği günah kadar yanacaklar cehennemde günaha temizlenen günahdan arınan oradan çıkacak ne gidecek cehennemin başı Malik zamanlar başı Malik gayet iri iri büyük melek, korkuç melek öyle kuvvetli melek bütün cehenneme hakim bazen kendisi gür sesi de var elinde Mevlana'nın liste var liste okuyacak Şimdi okuyor listeyi ey firavulu filan Ey filan kızı filan, herkes böyle kulak kabartacak. Ama duma, siz buhar, gürültü, ateş arasında bunu duyacak rahmi gürçesi var. Tab o kişi ehl iman, imandan kendisi sevinecek. Bu şey ona tamam senin azabın bitti, Günahından arındın, Temizlendin artık çıkabilirsin. Şimdi o kişi çıkarken. Yanındaki müminler ne yapacaklar o anda her bir bir ah oh! çekecek hep. Ah! Oh! Keşke bize dünyada biraz daha az günü işleseydik, şimdi de çıkardık. Çıkardık. Diyecekler o çıkarken herkes abonu imrenecek böyle. gıpta edecek ah oh! çekecekler Mesela aynı iki kardeş diyelim. özel Yani örnek olarak iki kardeş diyelim. İkisi de aynı ana boya mensuplar, aynı inançlara mensuplar. İkisi de namazını tam kılmıyorlar da bahsi gene cumaya gider, misyaya gider mesela. Bah öğleye gider. Biraz daha namaza arada bir gene gidiyor. Öbürü daha gevşek. Şimdi ne yapacak? Tam hesaplandı bu. Hesaplandı bu. Eğer bu namaz borcuna cehenneme girmişse Aranda bir vakit namaz bile farkı olsa önce çıkacak. Önce çıkacak. Dediğim ki 50 senelik namaz kımarı gereken tabi şu düşen çıkıyor bunun. Bu içerisinde işte az bir vakit namazı kalmış. Birinin bundan bir vakit fazla namazı var önce çıkacak. Mesela hanımlara gelince de böylece hanımlara gelince ne kadar kapanabilmişse, yani açık bile gezen kişi, kolu biraz daha uzunsa, eteği biraz daha uzunsa, başına bir şey de afi bir şey atabilmişse, o daha önce çıkacak cehennemden. Tabi, yani tevbi örtülmüşse o başka tabi, affolacaklar mevlamda. Allah affediyorum mevlamı mevlamda. Ama affedilmeden gitmişse, şimdi ne yapacak? Kadın kadına bakacak da, neden günaha girdiler bunlar? Açı gezmekten Öbürü biraz daha kolları uzundu, eti biraz daha uzundu. Sonra sokak hafça daha fazla, o kadar fazla çıkmazdı. Daha fazla sokuda gezermiş o. Açık şekilde. Şimdi tabu çıkacak. Ey Frank, bit deyince onu evrenecek. Ah keşke benim de kolum biraz daha uzatsaydım bu dünyada. Eti biraz uzatsaydım daha dünyada böyle. Ama yanıyordu. yanıyor Yanıyor be yani. İçi dışı yanıyor böyle, deriler dökülecek, yen tekrar derilecek insanlar böyle şey. Başlık eriyecek, böylece. <gülüyor> Bu şekilde müminler çıkacaklar. En son mümin 70 bin sayacak, en son mümin 70 bin sayacak, en son mümin. Ona sonra gelecek... ...Malik isim okuyor... ...Eyfi onu filan tek kalmıyor artık o... ...o ayak kalkamayacak... ...yanmış, yanmış, yanmış... ...emek deyip çıkacak böylece... ...emek deyip çıkacak... ...onun çıktığını gören... ...bu defa yalnız artık kafirlere kal, kalıyor... ...inkarcılara kalıyor... Tab ona cihet haram onlara... ...onun çıktığını görünce... ...işte o zaman kafirlere... ...çok ama çok zor gelecek çok zor gelecek ve son müminin cehennem çıkmasıyla artık cehennem kapıları kapanacak, açılmamak üzere. Böyle. Yani müjdeleşicik karnacak cehennem kapıları. Böyle büyüyor ve fihi müblisun. O zamanlara artık ümitsizlik gelecek. Eyvah, artık cehennem kapıları açılmadı, kapandı. Artık çıkış yok. E biz burada kalacağız. Ümitsizlik böyle. Pişmanlık böyle. ya böyle. İçin içi yeme cehennemde böyle olacaklar. Peki ne yapacak artık konular? Onların tek şeyleri artık ölüm olsa, ölebilseler. Ölüm yok böyle şey. Kulunu kopar, hemen yetişiyor böyle şey. Dünyada organın mesela örnekleri var. Mesela kertenkele kuyruğunu atar, kopar kuyruğu, tekrar bir daha böyle şey. Yine bazı çok bacaklar vardır. Bacağı hayvanın kırılır, Yeni yeni başa çıkar bu şekilde böylece. Dünyada örnekler var bu şekilde. Yani organı kesmek de ölmeek işi oradan böylece. Cenem hayatı insanı kalbine bebre bağlı diyor müddetlerimdir. Her organ orada bağımsız ayrı hücre ayrı böylece böyle. Ayrı orada böyle. Bazı ermiş gitmiş. ölmüyor Kalbi yanmış kül Tekrar yeni kalbi dışarı böylece ölmeye. Şimdi artık ne yapıyor cenemeli? Ah öyle bir şey Derler bir şey de vardı ölümde ölüm beğendi diye. Ölümün hepsi razı bunlara böyle. En acı ölümü razılar öyle bir şeyler. Ne yapacaklar şimdi? Yalvaracaklar. Estağfirullah A'lâh suresi ayet 12'den Estağfirullah Vena dev ya malik Yani Zuhruh suresi ayet 70'lerden Vena dev bir daha yalvaracaklar böyle. Afet beraberle. Bir tefsik afetle beraber işe. Bir çığ atacaklar... belki. Çığlık açacak. yalvaracaklar. Ya Malik. Ey Malik. Zebanilerin başı yani. Ceren başı. Ey Malik. Li'hdi aleyna rabbuk. Ne olur ...Rabbini hakkımıza kesin şeyini versin. A, öldürsün bizi. Halkımızı bitirsin abi artık bu şey... Öldürsün bizi abi. Örelim. Kale inle maissun Hayırca hayırcek dişek inlemakküsun sabır burada kalacaksın o çekeceksin böylece. bir kutuma yok böyle şey. Peki yaşıyorum onlara da Hayır delmiyor a Beylamız büyüyor, hala suet konuşte Selahmmel la mu Fiha ve la ya <Sessizlik> olacak hayatına hayat mi? Hayat mı diye böyle çılgınlık, sersillik, pişmanlık, ateş, ateş, azap, her şey, azaplar böylece. Dumanlar, buharlar, hep kötüler orada böyle. Yılanlı akrepler, zabaniler içerisinde. Hayat değil, ama ölemiyorlar da. Peki bunlar bir ebedi kalacaklar mı? Kuran'da ayetlerine bakıl zaman genelde böyle bir ebedi kalacaklar orada. Bazı ...ülemalara göre, mesela bu arvasiteni göre, onların bazılarına göre de, bunlara zamanla mevlam <gülüyor> orada bağımlılık verecek. Yani kafirler yanacak orada. Arkaba ah, geliyor nebesülüsünde. Artık uzun dönemler belir, uzun asırlar, yıllar, binler binler yıllar yanacak, yanacak, yanacaklar. Zaman gelecek, ama bu bazı ...ülemalara göre. Muhti Arabası'na göre zamanla bunlara arada bağımlılık verecek. Artık onların yapısal varlıkları ateşe alışacak, bağımlanacak. Böylece. Artık bir fazla acı duymayacaklar ama hayat vermeyecek ona böyle. Böyle çılgınlık, serserlik, aptallık, ahmaklık, pişmanlık, delilik, böylece zevkumlar, hamim kanayan sular, ilinler, cenaltar, pislikte yılanlar, zebanısında öyle olacak. İşte benim muhteref sevgili kardeşlerim, böyle bir cehennem var muhtarlarımızda. Işte. Böyle bir cehennem var. Allah daha bizlere bunu haber veriyor. Şu diye hayatına aldanmayalım muhtarlarım da Sonuz ölüm işte bunu görüyoruz ben şu anda nerede olsun olsun şu anda ki yani işte makam olarak İnsan nerede olursa olsun ama dünya hep şey kalıcı değil muhteremler. İnsan şahı genç olabilir, güzel olabilir, güçlü olabilir, varlı olabilir, yetkisi olabilir. He bunların geçeceği geçecek muhteremler. Yaşlılıkta var, hastalıkta var, ölümde var, kâme var, bir cennet de var. Tabii her şey Allah çift yaratmış elhamdülillah. Cennet de var muhteremler. İş haftaya inşallah konumu cennet olacak. İlahi taraf Fatiha.